Merhaba ya nuru ayni merhaba merhaba ced el merhaba ya habibi ya muhammed merhaba ya İmam el kibletayn merhaba auzu billahi minal şeytanir recim ve auzu bika min mevzaati şeyatin auzu bika rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabat as-saatu wa inshaqa al zamanda geldiniz. Allah Teala adımlarınıza hac umre sevabları ihsan etsin bu mübarek gecenin okunacak hadis-i şeriflerin sahibi Muhammed Mustafa hürmeti, sallallahu ve sellem şefaatine nail eylesin. Amin. Onun bir hadisini dinlemek için insan buradan çine gitse azdır. Ee, siz de ona değer verdiniz. Allah da size değer versin inşallah. Amin. Siz bu yola ikram edenlere Allah ikram etsin. Amin. Amin. Şimdi kıyamet alametleriyle ilgili bazı e, hadis-i şerifleri rivayete devam ediyoruz. yani çok uzatmayacağız. Tabii sizin de dönüşlerinizi de düşüneceğiz. Ancak birkaç hadis-i şerif okunması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatlerinin ulaşmasına vesiledir. Bizlerden haberdar olmasına, razı ve memnun olmasına vesiledir. inşallah Ebu Hureyre radıyallahu teala'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا تَقَارَبَ الزَّوَانُ يُنَقِّ الْمَوْتُ خِيَارَ اُمَّتِي كَمَا يُنَقِّ اَحَدُكُمُ الرُّطَبَ مِنَ التَّبَقِ Bu hadis-i şerifte kıyamet yakın Allah dostlarının azalacağına, velilerin azalacağına, salihlerin azalacağına, Allah dostlarının parmakla gösterilecek kadar az olacağına işaret ediyor. Diğer bazı hadis-i şerifler buna benzer okundu. يَذَهَبُ الصَّالِحُونَ eslafen وَبْقَى حُثَالَتُنْ كَحُثَالَتِ الشَّعِيرٍ Salihler, veliler cemaat cemaat halinde ahirete geçecekler, gidecekler. Geriye kalacak işte efendim hurmanın, arpanın, buğdayın çör çöpü gibi, samanı gibi işe yaramaz adamlar kalacaklar. Hakikaten eski zamanlardaki salihler tabakasının kesretine çokluğuna bakılırsa şu anda çok ekaliyet çok azınlıkta kaldı Allah'ın dostları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ümmeti mislimet tarir rabi' ümmetim ilkbahar yağmuruna benzer. Leydura velüm Başı mı hayırlı sonu mu hayırlı? Bilinmez. Şimdi öbeyne muhket derun arada bulanıklık vardır buyuruyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra gelen tabi tabi'in, tabi'in tabi'in bu tabakalar en hayırlı tabakalar, o zamanlarda salihler, veliler çok o zaman teheccüdü kaçıran adam parmakla gösterilirken şimdi teheccüd kılan adam parmakla gösteriliyor o zaman haramlardan sakınmayan bir adam damgalı eşek gibi affedersin herkes tarafından tanınıyor, biliniyor, fasıktır, bozuktur Sözünde durmaz, yalancıdır, gıybet eder, dedikodu eder. Böyle bir adamı herkes tanıyor. E şimdi de e Gıybet etmez, dedikodu etmez, iftira etmez, sözünde sadıktır, samimi, dürüst müslümandır denmek için bir adam efendim vilayetler arası gezip dolaşman lazım. Ki bir kişi sana göstersinler. Zaman böyle zamandır. Onun için bu hadis-i şerifte buyuruyor, zaman yaklaşınca, kıyamet yaklaşınca Vinakıl ölüm diyor seçer kıy ümmeti. ümmetimin en hayırlılarını seçer. Onları alır diyor. Ne gibi ki mavnakı ehdük hurta binat böyle yaş hurma vardır Biliyor misiniz? Arabistan'dan şimdi getiriyorlar. Ben de çok seviyorum onu. Soruyorlar bana sen ne istiyorsun Mekke'den Medine'den? Hurma diyorlar dedim yaş hurma. Rutap diyoruz ona. Bu yaş hurma biraz hamdır. Durdukça ne olur? Olgunlaşır. Şimdi insanlara da o getirildiği zaman insan içinden neyi seçiyor? Tabaktan, efendim biraz daha olgunlaşmış olanı seçiyor. Çünkü ham olan biraz ağız buruşturuyor. Mayhoş oluyor. Gerçi hurma mübarek öyle bir meyvadır ki ilk baştan e, ham olarak e, ürün vermesinden itibaren kaç türlü haliyle yenilen bir meyvadır Diğer meyveler öyle değil. Onun hamı da yeniyor, yaşı da yeniyor, kurusu da yeniyor. Her şekli yeniyor mübarek meyve şifa bereket. Ancak e, nasıl ki insan e, bir tabak hurma içerisinde diyor. Yaş hurmanın olmuşunu, ballanmışını seçtiği gibi ölümde gelecek çatacak ecel kimi arıyor? Ümmetimin diyor. hayırlılarını arıyor, onları alıyor Allahu Teala. Dostları alıyor. Efendileriz onun için katasında Allahu kaç defa bunu beyan eder. Ya Evvelce derdi, ne kadar ulema vardı, ne kadar meşayih vardı, biz İstanbul'a geldiğimizde anlatırdı şu hoca efendi, bu hoca efendi, tabi efendi babamız müstesna, kaddesi Allah ziru, ona intisap etti, fakat o zamandaki hoca efendilerden bahsedilirdi, şu kadar alimler var, isimleri sayılırdı, şöyle veriler var, şu semtte şu, şu semtte şu, şu semtte şu, he? Beşiktaş'ta işte Abdülağ Efendi, Sarıyer'den nur Efendi, Erenköy'de Sami Efendi, İskenderbaşı'dan Mehmet Saad Efendi, işte Eyüp'te Abdülhakim Armasi Efendi, şu efendi, bu efendi... Say say say say bitmiyordu. Şimdi bir yerde bir şey kalmadı. Allah Efendi bizim başımıza eksik etmesin. Ha bereket. Dolayısıyla Efendi Hazretleri bunu çok söylerdi. Birden bitti hocalar, birden gitti şekler, birden gitti veliler. 60 senesi hepten peş peşe peş peşe 60 senesinde efendim babamız da vefatı hep gittiler onun için salihler azalacak yalnız kalite çoğalacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ümmetimin başı mı hayırlı sonu mu hayırlı yani sonda gelenleri kime benzetiyor? başta gelenlere başta gelenler kim? sahabe sonda gelenler işte sonda gelenler i̇mam Rabbani'den başlıyor. Kaddesi sallallahu Yani bin seneden sonra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bin sene geçince kim geldi? i̇mam Rabbani geldi. O bin seneden sonra da kaç sene geçti şimdi? 426 sene. Dolayısıyla bu binden sonrasını son kabul ediyor. Arada bulanıklık var diyor. Ortasında ümmetimin. Yalnız başındakilerle sonundakiler birbirine çok... Benziyor. Bir fark nedir? Başta sahabik olanlar, hayırda ileri geçenler, mukarreplerin sayısı fazla. Çünkü sahabe zaten yüz binden fazla. Sahabe yüz binden fazla. E, tabi'in tabi'inde tabi de bu milyonlara ulaşıyor tabii. Çünkü nüfus çok artıyor. İslam beldeleri, fetihler çok arttı. Bu tabi'in tabi'inde tabi sayı çok arttı. Kaliteli sayı çok arttı. Mukarreb. Yani en yakın dostlar. bunlara da mukarreb diyoruz sahab kun diyoruz şimdi bu zamanda yani İmam Rabbani Hazretlerinden sonra kuddesi sallallahu aleyhi ve sellem, bu son dört asır hepten ahir zaman bin senenin geçmesinde diyor işlerin değişmesinde çok büyük tesir vardır çünkü bin sene geçmek ne demek bir asır değil on asır geçiyor e, asırlar geçtikçe e, insanlar dinden tecerrüt ediyor nur-u nübüvvet uzaklaştıkça efendi babamız kudsesi ruhun kelamıdır Nuru nübüvvet yani peygamberlik Nuru uzaklaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yaşadığı asrı saadet dönemi Ne yapıyor? Her geçen gün biraz daha Uzaklaşıyor. Uzaklaştıkça Ne oluyor? Güneşin uzaklaşması Gibi. Güneş uzaklaştıkça ne oluyor? Hava Soğuyor. Bak ortalık don oldu Kış mevsimiyle yaz mevsimindeki Güneşin mesafesi bize Yaklaşımı doğuş batış mesafeleri Yönleri burçları Farklıdır değil mi? Yazın Olduğu noktadan şu anda da doğsaydı Şu anda dışarıda bu buz Olmazdı. Demek ki doğuş matlalleri, magripleri, doğuşları, batışları, burçları, yörüngeleri yazın başkadır. Kışın başkadır. allah Teala ne bu? Rabbül Meşrikayni ve Rabbül Meğriveyni. İki doğunun Rabbi, iki batının Rabbi. E i̇ki doğu yok. Bir doğu var. Niye Allah diyor iki doğu var? Çünkü yazın doğu başkadır. Güneşin doğduğu taraf. Kışın başkadır. Yazın battığı nokta başkadır. Kışın battığı nokta başkadır. Ha, yine doğu tarafı, yine batı tarafı ama... Kendi o tarafta da ne var? Mesafe farkı var. Ona bakarsanız, her gün doğduğu yer farklıdır. 365 gün diyorsunuz. 365 günün her gününde doğduğu yer farklıdır. Onun için Rabbul Meşariki vel Meğaribi Doğuların Rabbidir, batıların Rabbidir diyor. Niye? Her günün doğusu var, her günün batısı var. Her gün aynı yerden doğmuyor. Geçen sene bugün bu, bu sabah hangi noktadan, hangi dakikada doğduysa bu, bu sene, bugün, bu sabah aynı dakikada aynı noktadan doğuyor. Onun için bu düzen değişmiyor. Devamlı her sene aynı şeyler tekrar ediyor. Bu itibarlığa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de Peygamberlik nuru bu bin senenin geçmesiyle hatta bin dört yüz küsür senenin geçmesiyle bizden ne oluyor? Uzaklaşıyor. Bu nur uzaklaştıkça da Güneş gibi düşünürseniz insanlar Dine karşı serinleşiyor. Soğuyor. İnsanların dine yaklaşımı, Allah'a bağlılığı, peygambere bağlılığı ne oluyor? Kopuyor. Yılan deri değiştirir gibi, insan deriyi bırakır gibi, dini bırakıp, çıkıyor gidiyor. Şimdi bakıyorsun insanların, bazı menfaatler veya bazı tehlikeler veya bazı korkular veya bazı beklentiler nedeniyle, dinden ne kadar taviz verdikleri, verebildiklerini görüyorsunuz. Bir de eskideki zatların, fedakarlıklarını, tavizsizliklerini duyuyorsunuz şu anda hiç öyle bir adam göremiyorsunuz arıyorsunuz, bakıyorsunuz, kitapta okuyorsunuz adamlar böyle adamlarmış şimdi diyorsunuz böyle adamlar var mı? var! ama eskiden çok olan şimdi az var az var ama şimdinin azı aynı sahabe dönemindekine kıyas ediliyor çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el kaimun veydin bil-kitâbi ve sünnel-ev-vecru kâmsîle Ümmetin bozulduğu zaman kitabla, sünnetle yaşayanlar çok az olacak ama o az olanlar 50 sıttık sevabına nail olacak. Buyurduğu zaman Sahabegiran min âminum o zamanki sıttıklardan mı bizdeki sıttıklardan mı sordular? Kâle lâ Sizin içinizdeki sıttıklardan dedi. Yani şu zamandaki bir sıttık sahabe dönemindeki 50 sıttık kadar sevap alabiliyor. Sahabelik şerefi farklı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmediği için sahabe olamaz Sahabe olamaz ama ecir ve sevap bakımından elli sıttık kadar sevabı olabiliyor e Ne diyor? E i̇nsanlar neme lazım'a düştüğü zaman sokaklarda halen millet öpüşüp seviştiği zaman Birisi ya kenara çekil milletin içinde yapılır mı bu iş utanmıyor musun diyebilen diyor Sizin içinizdeki Ebubekir Ömer gibidir diyor e Bunu da geçenlerde okuduk e Onun için şimdi Evliyaullah var mıdır? Vardır. Salihler var mıdır? Vardır. Sahabe gibi insanlar var mıdır? Vardır. Sahabe yoktur. Sahabe gibi insanlar var mıdır? Vardır. Çünkü hadis-i şefde ne buyuruyor? Başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı? Bilinmez. E şimdi öyle insanlar gelecek ki ahir zamanda. E Hazreti Mehdi gelecek. Hazreti Mehdi sahabe midir? Değildir. Ama Hazreti Mehdi tabiinden hayırlıdır. Yani Veysel Karahane'den hayırlıdır. Hasan-ı Basri'den hayırlıdır. Ne kadar veli sayarsanız Hz. Mehdi onlardan hayırlıdır. E dolayısıyla ahir zamanda da bir ağırlık var. Tabi bir de İsa Aleyhisselam'ın inmesi var ki o zaten peygamber olduğu için o tamamen e, diğerleriyle kıyas edilemeyecek bir mertebe sahibidir. Bu itibarla ölüm ahir zamanda ümmetimin hayırlılarını seçecek. Sizin biriniz yaş seçtiği gibi tabaktan e, ne yapacak? Dostları birer birer alacak ve geriye hakikaten kalitesiz, seviyesiz, düşük insanlar, basit insanlar kalacak. Allah'ın değer vermediği insanlar kalacak. Ama bunlar içinde de sahabe gibi faziletli insanlar bulunacak. Fark ne? Eskiden çok ağır zamanda bunların sayısı çok, az olacak. Allah bizi o azlara katsın. Amin. Allah bizi o azlarla buluştursun, tanıştırsın. Amin. Allah Teala bizi o azlara bağışlasın. Amin. Amin. Evet. Hadi Şerif. Okuyoruz. Ravisini söylüyoruz. Süleymet bintil Harran. Ahmed İbni Hanbel ve Ebu Davud rivat ediyor. Min eşratı saha. Kıyamet alametlerindendir. Ahir zaman yaklaştığında. En dafa ehlül mescidi Cami cemaat dolu, imam arıyorlar. İmam da gelmediyse niye gelmedin sorsan, bugün izinliyim diyor. Umarım imamın izni olur mu? Namaz kılacak mısın? Kılacaksın. Ekiel kıldı. Ha tamam. Gitti başka yere. E gitti başka yere. Nasıl yetişecek buraya? O başka. İzinliydi, gitti bir yere işi var. Ama meşrutada oturuyor, izinli günü gelmiyor. Meşrutada. Kapıda görüyorlar onu. Diyor hoca ne var? E diyor, biz imam aradık. E ben bugün izinliyim kardeş. Ya kardeşim izinlisin de buradasın daha evde duruyorsun. E niye gelip kıldırmıyorsun? Ha o zaman ne oluyor biliyor musun? O diyor sen geç. O diyor sen geç. O diyor sen geç. Kıyamete yakın diyor cami dolu olsa cemaat birbirini öne atacak. La yecidüne imame Yusaliybiim kıldıracak iman bulamayacaklar diyor. O zaman da mıyız? Tabi o zaman dayız. Ha, o zaman zamanlı olur. Ümmenin ümmiye imameti caiz olur tabii. Hepsi cahil olursa kendileri gibi bir cahil geçer, kıldırır. O zaman öyle olur. Ama şu Fatih içinde Yavuz Selim içinde ve Şair Selahattin Camileri'nde dikkatinizi çekiyor mu ben size diyorum? E, bir kere daha dedim, hatırlınızda kalmış mı acaba? E, i̇mamın arkasındaki saflarda birkaç saf, hem de uzun saflar, yüksek yani geliyorsun geliyorsun kapıdan girdikten sonra bayağı gidiyorsun. biz şey, Yerden sonra yükseliyor. Onu niye yapmışlar öyle? Yani onlar dekor olsun diye yapmazlar öyle şeyleri. Dekor. Ne olacak dekor? Caminin dekorunda. O yüksekliğin sebebi ne? O yüksekliğe çıkabilmek için imam olabilecek derecede hafız ve alim olmak lazım oluyor. Fatih camisinde Halebi Hazretleri imamken Hazreti Halebi imamdı. Fatih camisinde arkasında kaç saf var orada 4-5-6 saf belki 4-5 saf sığar saf saf oraya uzunluğunu da hesap edersen o kadar yüzlerce hafız ve alim o arkada kılıyor oraya zaten hafız alim olmayan namaz kıldıramayacak adam safta da çıkamıyor cemaat olarak da çıkamıyor Ya biz gittik Amasya'da bir kere beyazıt camisi var orada Mekke gibidir Amasya ortada dağlar vardır ortada Amasya camisi var şey, bu beyazı Hazretlerin yaptırdığı cami. Orada yaşlı adam vardı 90 yaşında. Kaç seneler evvel ben bu caminin dedi, hepsini sarıklı cübbeli hoca dolu biliyken biliyorum dedi. Ulan bütün cami sarıklı cübbeli hoca doluyken biliyor adam şimdi bir tane sarıklı cübbeli bulamıyor orada. Nasıl değişti bu kadar? Ne hafız kaldı ne alim kaldı ne bir şey kaldı gidiyorsun bir vilayete bir tane fetva soracak adam. Bulamıyorsun. Ha. Cami cemaat da olsa Sen kıldır sen kıldır derken Bazı öne atlayanlar olur Sazan gibi biliyor musun <gülüyor> Cahil cesurdur zaten Ben kıldırayım der o müftülere bile kıldırabilir Öyle cahiller onda sorun yok Ama Haddini bilenler olduğu zaman O geri kalıyor o geri kalıyor e, Kim kıldıracak yani şimdi bu arada Kıldıracak imam bile Bulamıyorlar Şimdi onun için Evvelce imam olacak adamların kriterleri belirlenirken Fıkıh kitaplarında sayıyor Ne diyor işte efendim Fıkıh ilmi hali en çok bilen e 100 kişi 500 kişi camide var Hepsi o, o ilmi biliyor O zaman diyor mesela en iyi kıraatı olan En fazla ezberi olan En fazla ezberi olan çıkıyor 200 kişi aynı seviyede hafız O zaman en güzel kıraatı olan Düşüyor işte efendim 100'e O zaman 100'ü en güzel olan yüz güzelliği de seçimde var yüzü en güzel olan e bu sefer düşüyor diyelim elliye e seçemiyorsun beş on yirmi kişi var hepsi nurlu mübarek yüzleri güzel sayıyorsa sesi en güzel olan şu olan bu olan ta hanımı en güzel olana kadar gidiyor ama tabi orada benim hanımım en güzel de demek meselesi var o da denecek bir laf değil de o zaman bakalım birbirinin karısına kim güzel yarışma mı yapacağız yani burada onu demek istemiyorum, o niye karısı en güzel olan diyor? Karısı en güzel olanın gözü dışarıda kalmaz hesabından. Fıkıh ona kadar incelemiş yani. E var fıkıhta. E şimdi demek istediğim kriterlere bak, niye bu kriterler var? O kadar aday var ki, aynı vasıfta adam var ki, sekiz on maddede, eliye, eliye, eliye, eliye birini tayin ediyor. Zaten o da maaştan imam değil. Zaten kendisi de kılacağı için o kıldırıyor. E ama ama o yoksa başkası yani ondan sonraki ondan sonraki sıra yapılmış camilerdeki cemaatlerde ama şimdi ahir zamanda durum nasıl ya mescit ehli dolsa efendim kim kıldıracak diye birbirine sorsa bir kıldıracak imam bulamayacaklar Evet öyleydi babama demiş ki o zaman fatih müftüsü seni dedi şuraya imam edeyim babamda hocalı yok ama biraz hafızlığı var yarım yamalak, dedi Kulü vallahi bilseler müftü tayin edeceğiz, diyor o zaman öyle oldu bir seneler cenaze kaldıracak imam yok Anadolu'dan Anadolu'ya bitti Ege, Trakya, bitmiş cenaze kıldıracak, kaldıracak adam yok yani sarıklı bulduğunu getiriyorlarmış imamla ya diyor ben bilmiyorum e diyorlar ne, sarık var başında geç kıldır ya kardeşim yalan yanlış, ne kıldırayım dedi ya yani imamlık bilmiyorum cenaze bilmiyorum ben hoca değildim ya sarığı yolda buldum ya demiş yani o buldum bir sarık taktım ne bileyim dedi sizin beni imamla geçireceğinizi ne okuyacağım ne bileceğim adamı geçirdiler dur dur dur fatihada diyor şaşırdım diyor köyde beni imam ettiler diyor buradan da gitmiş Halep müftüsü gibi sarığı var bir de cümpeşyalar var geçirdiler onu köyde imamla. bana anlatıyor ya dedi bir heyecanlandım fatihada takıldım dedi ya e ne olacak? Ne yaptın dedim sonra. Ne yapayım dedi döndüm. Kıldırın namazınızı dedim diyor ya. Ya öyle mi denir bu baraka adam? Ne takıldın? Bir daha geriden al okursun ya. Ne heyecanlanıyorsun? Sanki Süleymaniye'de şeye çıktın ya. Köyde üç kişi yakıldıracaksın. Ama işte oluyor böyle. Bir türlü heyecan oluyor. Bir türlü cehalet oluyor. Efendim. Hazır. Ama en nadinde fetva nedir? Aynı seviyede herkes cahilse Herkesin kıraatı aynı bozuksa o zaman kimsenin seç, birbirini seçmeye lüzumu yok ne yapacak? Efendim içlerinden biri kıldıracak. Ona ne diyorlar? Ümminin ümmiye imameti caizdir. Yani ümmi ne demek? İşte anadan doğma mektep medresi görmemiş. Şimdiki ümmiler profesör oluyor. Ha adam profesör ama ümmi. Niye? Kulü Vallahi talimle okuyamaz. Fıkha göre ümmi nedir? Kaç tane üniversite bitirse de ilmi halini bilmeyen kıraatını bilmeyene ne diyor fıkıhta? Ümmi anadan doğma cahil. Ha, hakaret etmek için söylemiyorum ama Kur'an'ı bilmeyene de alim denmiyor yani. Alim denmiyor. O zaman da ona ümmi deniyor. Ümmi kalmamak lazım. Yani hepiniz hiç olmazsa namaz surelerinden namaz kıldıracak kadar talim tecvid, ilmi hal bilgisi Abdülkursul ve taaretle ilgili yani bir cemaate imam olacak da bir bilgi lazım çünkü gidiyorsunuz bir yerlere. E İstanbul'dan gelmiş falan hocanın cemaati Efendi Hazretlerini tanıyor bu adam e bu dendiği zaman da size de bir itibar oluyor yani Taşra'da ben biliyorum e bu itibara göre kendinizde ne yapın Efendim şöyle bir namaz kıldıracak kadar bir aşır okuyacak kadar din bilevendzenliha bir, bir amel Rasul'u okuduğun zaman da insanlar dinleyip memnun olacak kadar da bir şey öğrenmek lazım yani. Ama kıyamet alameti vaki oldu mu şimdi? Aynen vaki oldu. Şimdi cuma namazında Sultan Sultanahmet doluyor. Allah selamet versin Emrullah Hoca teçe birisi kıldırsın burnum kanadı dese cemaat dağılır yani. Koca Süleyman Sultan de çıkmaz yani. Cuma günü dolu orası. Kim kıldıracak? Durum bu. Diz boyu bir cehaletle karşı karşıyayız. Evet. Hocanın da biri fetva vermiş profesörün biri olur demiş ya ne var demiş Mekke'de demiş hep karı erkek karşı kılıyor Allah Allah ne alakası var ya Mekke mahşer ezan okunuyor kahmet ediliyor o anda kim rastlarsa zaten karılar çıksın desen o anda tavaftan sahiden ikindi olana kadar de boşaltamasın tavafı Mecburen orada durulduğu zaman da yine kadın erkek karışık kılmıyor da Mümkün mertebe kendi kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında Bir karışma söz konusudur Ama onda yapılacak bir şey yok Oraya bazı özel hükümler var değil mi? Orada Şafii bile kadını eli değse abdesti Bozulmuyor çünkü kaçınmak mümkün değil yani tavaftaki izdihamda Oraya göre bazı hükümler var şimdi sen Ama Medine'de öyle mi mesela? E değil ama Mekke'de mecbur e tavaf saati, sahih saati, e şimdi farz tavafı yapacak. Farz tavafı yapmadan, ihramdan çıkamaz. Farz tavafı ancak ne gün yapılıyor? Bayram günü yapılıyor, İhramdan çıkar. İhramdan çıkar ama cinsi münasebet helal olmaz. Kurbanını kestikten sonra şeytanı taşlar. Ondan sonra kurbanını keser, ondan sonra kafasını tıraş eder. İhramdan çıkar, elbisesini giyer ama kadınlarla, hanımıyla birleşmesi helal. Olmaz. Elbisesini giyse bile. Ne zaman helal oluyor? Fars tavafı yaptıktan sonra meselesi var. E şimdi adam farz tavafı yapamadan çıksa Mekke'den hacı olamaz. Adama dediler ki her iş bitti. Şimdi dediler farz tavafı vakti geldi. E, tavaf yapacağız. Ne günü yapılıyor o? Bayram günü yapılıyor. Bayram günleri yapılıyor. Efendim. Adam dedi ki benden paso dedi. Niye? Şeytan taşlamakta zaten ezilmiş biliyor musun? Şeytan taşlamakta izdahımdan çıktım dedi. Canım çıkıyordu dedi. Kurban kes bilmem ne ol. Mina'da çadıra düşmüş öyle bir yattı ki bir yere gitmiyorum diyor. Ya ulan bugün fark tavafı var diyor. Benden paso dedi. Ya bu farz üç diyor bir tanesi. E madem farzı da şeytanlar ne taşlatma benim canımı çıkartıyorsun diyor. E o vacip idi. E ben ne yapayım hangisi vacip hangisi var? Karıştırdık kaldık diyor. E şimdi diyor farz sabah bu saate mi kalı diyor ya? Yani bugün nasıl olacak? Trafik göçü. adam farz sababı yapmıyor diyor ki. Memlekete gideceğiz. Sana da hacı diyecekler. Bana da hacı diyecekler. Ne farkımız var dedi? Ha Allah indinde sen hacı olamıyorsun eri. Vallahi için gelmemiş ki. Hacı efendi desinler diye gelmiş He bu başka Ama şimdi bunun şartı var, hükmü var, farzı var Helalı var, haramı var E şimdi o farz tavafını Adamın uçağa kalkıyor Otobüsü kalkıyor, kafile gidecek Nasıl bekleteceksin kadınlar dursun Erkekler ayrılsın Mekke'de 3 milyon, 4 milyon kişi 3 gün içinde o tavafı yapmak zorunda 3 gün içinde o şeytan taşlamak zorunda Üç gün içinde efendim şey, Arafat'ta aynı günde vakfe yapmak zorunda. Mesela, ha şimdi yeni de çıktı sapık şimdi diyor ki el haccüyeşturun malumat diyor, haç diyor Allah diyor aylar diyor, siz onu günlere sıkıştırdınız, milleti öldürdünüz diyor. Bu sapık Allah buyuruyor ki haç bilinen aylardır. Bunu ne demek istiyor? Ramazan bitti mi şevval girer. Şevval haç ayıdır. Zülkade haç ayıdır. Zülhicce haç ayıdır. Zülütçenin ilk 10'unda zaten işlemler bitiyor. Haç ayıdır ne demek? Haç ihramına girilebilir demek. Bir insan Ramazan'ın son günü ihrama girse, haç ihramına, burada veya yolda veya Mekke'de, bunun ihramı geçerli midir? Değildir. Çünkü Ramazan haç ayı değildir. Ama Ramazan bayramı, Ramazan bayramı ne gün oluyor? Şevvalin birinde oluyor. Ramazan, Çıkmış oluyor Ramazan çıkmasa, oruç tutardık zaten Peki O Şevval'in birinci günü ihrama girse haç ihramına oluyor mu? Oluyor çünkü Şevval 1 dedim mi haç ayı Girdi Haç bilinen aylardır ne demek? Bu aylarda ancak giyilen, girilen ihram geçerlidir demek Çünkü ihrama önceden giriliyor, herkes gidip dibinde girmiyor Bir ay evvel ihrama giriyor, mikattan evvel giriyor Kimisi gemiyle geliyor, kimisi otobüsten geliyor Ona göre ihrama giriyor. eskiden hele Şimdi bunları konuşuyoruz eskiden bir ay evvel olması gerekiyor. Adam üç ay evvelden dört ay evvellik yola çıkıyor. Öyle mi? Hindistan'dan gelen, Çin'den hacca gelen yok mu? O zaman. Dünyanın bir ucuna hacca geliyor. Adam diyor Mekke'de diyor Nesefi tefsirinde yazıyor. Mekke'de görüştük diyor. Ne kadar zamanda geldin diyor. Çıktığımda sakalım siyahtı. Şimdi beyazladı dedi adam. Beş senede geldim diyor. E tabi. Bugün Nesefi'de gördüm yani. Beş senede gelen var. Dünyanın bir ucundan adam hacca geliyor. Allah herkese farz etti lan. Otobüs mü vardı? Devesi yok, şeysi yok. Yetu'kari caalen ve ala kulli dâmirin yâtîne min kulli fecjin amîk. Vezin fi'n-nâsi bil İbrahim aslan Mekke'ye yaptırdı. Bina bitti, kimse yok. Ot yok, ocak yok, insan yok, hiçbir şey yok. Dedi ona ki hacı insanlara ilan et. Allah. Yani ben şimdi burada boş camide vaaz etmek gibi bir şey. Cemaat yok, bir şey yok. Gel burada vaaz et diyor. Sen dersen ki Ya Rabbi burada adama deli derler. Kendi kendime mi bağıracağım dersen mantığa vurmuş olursun. Mantığa vurdun mu felsefede iş bozulur. Burada emir tutacaksın. Boş cami, boş cami. Konuş dediler. Konuş kardeşim. Onun melekleri var. Senin görmediğin canlılar var. Mesela İbrahim Aleyhisselam dedi. ilan et. İbrahim Aleyhisselam dedi. Nerede ilan edeyim? Nasıl ilan edeyim? Mevla buradaki Safa Tepesi'ne çık. Bir vaatte Ebu Kubeş Tepesi'ne. Safa Tepesi'ni Allah asansör gibi kaldırdı, kaldırdı, kaldırdı. O Safa Tepesi dünyadaki en yüksek dağın üstüne çıktı. İstediğini büyütebilir mi? İstediğini küçültebilir mi? Hah. Bir rivayet Ebu Kubeş'tir. Bir rivayet Safa Tepesi'dir. Çıktı. Nasıl iddia edeceğim? Parmaklar kulaklar attık ha. Evet. Ey Yühennaz! De ki ey insanlar! Kimse yok ya, Allah dünyayı sofra gibi yaptı önüne اِنَّ اللّٰهِ كَتَبُ عَلَيْكُمُ الْحَجِّ اَلٰى Allah size haccı farz kıldı Gelin haç yapın O anda Babalarının sülplerinden Kim bilir sen ben Ben de hacca bu kadar gittiğime göre ben de demişim demek Sen gittiğin, giden varsa içinizde mutlaka demiş o zaman Kaç dedi evvelinin İbrahim Aleyhisselam zamanında beş bin sene 5000 sene evvel mutlaka biz de birilerinin neresindeydik? Sulbündeydik. Ta Adem Aleyhisselam'la beraber cennetten inmedik mi? Onun sulbünde indik. Ruhlar aleminde kâli belada bela demedik mi? E, vardık da. Dolayısıyla hangi babaların sulplerinde, hangi anaların rahimlerinde başladılar. Neden? Lebbeyk, lebbeyk, lebbeyk. Sesler geliyor dünyanın yerinden. İlk lebbeyk diyenler Yemenliler. Mübarek. Yemen acayip bir yer ya. Resulullah çok severdi Yemenlileri. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eteaküm ehlül Yemen erakku Kalpleri çok yumuşak gözleri çok akar. Yemenliler geldi diye Medine'de hep millete şey etti. Gösterirdi sahabeye. Yemen'den cemaatler geldi. Onlar da sahabe tabi geldiler Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret El imanu yemanu vel hikmetu yemaniye. İman Yemenlidir. ilim Yemenlidir. Hikmet Yemenlidir. Çok severdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İlk Yemenliler lebbek dediler. Ondan sonra da biz, biz buralardan dünyanın neresine kim varsa ne dediler? Lebbek, lebbek. O gün kaç kere lebbek dediyse o kadar hacca gidebilir. O gün kaç kere lebbek dediyse. Hiç demediyse hiç gidip nasip değil. Dediyse nasiptir. Kaç kere dediyse o kadar nasiptir. Adam bakıyorsun 60 kere gidiyor. Adam bakıyorsun bir kere gidiyor. Ye <gülüyor> etüke sana yayalar halinde gelecekler Bak evvela yayalar Çünkü yaya gitmenin fazileti çoktur ama Kaç ay sürer Oho adamlar Kimisi ile gidiyordu kafilen kimisi deveyle O deveyle giden Acıdı bir tane yaya gidene Baktı ki hepten adam Dökülecek yolda dedi bir, bir yol Mesafelik sana vereyim deveyi yani emanet Gitti Sonra bu sefer o da yoruldu Bu sefer yaya gidenin halinden Haberdar oldu vay anasın ne zormuş dedi ya biz deveyle gidiyoruz da bir şey anlamıyoruz. Yorgunluktan daldı. Dalar almaz. bir baktı melekler gelmiş altından leğenler gümüşten ibriklerle yaya gidenlerin ayaklarını yıkıyorlar. O yorgunluk hep gidiyor. Hiç yorgunluk kalmıyor onlarda. tam bunun önüne geldiler. Tefsirde yazıyor bu ha. Bunun önüne gelince meleklere birisi dedi ki bunun devesi var dedi bunu yıkamayalım. Öbür melek de dedi ki ama devesini bir yayaya vermişti biraz, bunu da yıkayalım dedi. Ya o kadar yorulmuştum diyor, deveyi verdi başkasına ya. Bir ayağımı yıkadım melekler diyor, bir uyandım diyor, bir o kadar daha giderim, hiçbir şey yok. Etuge ricalen sana yayalar halinde gelecekler. Ve alâ kulli Yorgun develer üzerinde. Ye'tine min kulli feccine amik Her uzun yollardan, uzak yollardan, ırak yollardan, derin yollardan gelecekler. E şimdi adam gelmiş nerede? Kafile gidiyor. Kadın hali var. Hayız olur, bir şey olur. Tavaf yapamaz. Ne olacak bu kadının durumu? Bekledi, bekledi. Temizlendiği gibi hemen tavafını. Zaten geciktirmiş. Kafile bekliyor onu. O kadın orada bırakamazlar. Bak şimdi. Ne olacak? Hemen tavafını yapacak kafileye? Yeti, e sen dersen ki, şimdi erkekler, şimdi kadınlar, sen gir, sen çık. Baş olur mu Kâbe'de? He? Üç dört milyon insan. Hangisini sokacaksın? Hangisini erkeği kadın ayırsan? Kadınları nasıl bulacaksın sonra? Nerede işaretleşeceksin? Hangi kapıda buluşacaksın? Kim kimi bulacak? İlk gitmiş zavallı kadınlar, yaşlı yaşlı hiçbir bir şey bilmeyen insanlar nasıl birbirini bulacak? Oradaki izdihamdan dolayı, anladınız mı? Efendim, bazı kere aşırı izdihamda, normalde ömrede falan yok. Ömrede falan gidiyorsunuz ömreye, var mı öyle bir şey? Aynı safta kılmak diye bir şey yok. Ancak haç izdihamında ezan okunduğunda anda bazı kere ne olur? Efendim hepsi kalkar çivi gibi zaten yer yok. Bir bir kişilik yer yok. O şekilde kılınıyor. Bunu Allah Teala oraya mahsus bağışlıyor. Oraya mahsus müsaade ediyor. E sen şimdi kalktın keyfine e camide kara erkek bir safta karışık. Başı kapalı olsa da olmaz. Başı açık diye ben demiyorum, başı kapalı çarşaflı da olsa olmaz. Çarşaflı karıyla yan yana durulur mu ya? Arabada bile arkaya bilinmez yan yana. Efendim yabancı kadınla. E sen nerede ki safta gireceksin birbirine değerekten namaz kılacaksın. Şunların işine bak. Namaz kılıyorlar. Bir de kendini hoca buluyor. İlahiyattan falan prof dedi ki olur. Ulan sen nefsine sor, herkes müftü olsa da kendine sor bakalım, olur mu böyle namaz karıyla yan yana? اِسْتَفْتِقَلْبَكَ وَيْنَفْتَعَكَ الْمُفْتُونَ Vâfis Hazretleri fetva sordu, dedi ya da ya şöyle yapayım, günah nedir? ismi ma حَاكَ ve وَتَرَدَّدَدَ فِي sadri. Günah dedi Resulullah SAW, kalbinde şüphe bırakan ve senin içini tırmıklayan, kazıyan şeylerdir, bak! İçkidir, kumardır, zinadır demedi. Sen bir müslümansın, Allah sana kalp vermiş, Allah sana feraset vermiş Mü'mine Allah bir ilim vermiş, idrak vermiş Sen kalbine danış diyor Hasan'a demiyor şu günahtır Neden? Sen zaten yaptığın için günah olduğunu anlıyorsun Şeytan geliyor yap diyor, melek geliyor yapma diyor Sen şeytanla melek arasında ceryanda kalıyorsun Ama imanı olan insan o ceryanda Ne taraftan geldiğini anlayabilir mi? Seçebilir mi? Seçer bütün ilahiyatın profesörleri sana dese ki Karılarla beraber namaz olur Sen kalbine fetvayı sor Senin kalbin buna müsaade ediyor mu ya Bir Müslüman olarak E ediyor diyorsan Senin kalbin çift çarşısına dönmüş demek ki Ediyor Halbuki onun da içinde yine etmiyor Kazısa biraz Biraz araştırsa etmiyor Şeytan galip geliyor Nefis yaldızlıyor boyalıyor Süslüyor üstünü O ruhun Meleğin ilhamı kapalı kalıyor Yoksa biraz kendine gelse Yanlış yaptığını Kendi biliyor Allah bizi muhafaza iler Amin. Onun için kıyamet alametleridir ki imam bulamayacaklar Cami ehlin Cahil dolacaklar O kadar adam Sen geç sen geç diye Ha bir de takvalığından yapar O ayrı hafız olur hoca olur da Takva ben sizin mesuliyetinizi almayayım. Sen buyur, o ana der ki sen buyur. Bu var. Ama bu dediği o değil. Bu dediği cahillik yüzünden herkes birbirine öne sürüyor. Kimse öne geçecek ilme sahip değil. Yine Buhurayre'den radıyallahu. La bu dünya. hatta yamarra ercul alal kabr feyatamarra alay ve Yaaleyteni kuntum makan sahibi hada'l kabri felesbiddin ma bihi illa'l bela Dünya kopmadan kıyamete yakın öyle belalar gelecek ki adam bir adamın mezarının üstüne yumulacak, kabrin üstüne yatacak, sürünecek. Diyecek ki keşke bu yatanın yerinde ben yataydım. Halbuki diyor. Yani din bozukluğundan veyahut da işte İslam'ı yaşayamıyorum ee, zorlaştık hani Keşke ahirete gitseydim Daha rahat etseydim Değil derdi Derdi diyor Başına gelen belalar O kadar bela O kadar musibet gelecek ki Hakikaten insan bazı kere Evvelce ölmüşte Yatanlara Özenecek hale geliyor Bu fitneleri gördüğü zaman Daha bakalım ne fitneler daha gelecek yani. Daha da geleceği bilmiyoruz Bak 10 sene 15 sene evvel ölen ee, İhsan efendi hocamızdı Urçut efendiydi vesaire onların görmediği nice sıkıntılar oldu onlardan sonra ne sıkıntılar yaşandı insan hakikaten diyor ya keşke bunlar gibi evvelce iman selametiyle gitseydim de şu belaları görmeseydim aa şimdi bak çocuğun gelmiş kaç yaşına kadar 8 sene 8 senede senin çocuğun 7 senede de olsun 7-8 tane eder 15 15 yaşına kadar kızının başını kapatamayacaksın 15 yaşına gelecek kızımı Mecburum erkeklerle beraber okutma 14 yaşında 15 yaşında kadar mecburum öyle mi? Evvelce neydi bu? E 5 sene koyuyordun üstüne 7-5 daha 12 idi Hulu Erme çağıydı yine de sakattı tabi E şimdi ne oldu? 15 Bunu görmeyenler yatsınlar selametle Bunu gören bizler ne kadar beladayız şimdi biz biz ne beladayız şimdi biz, ne beladayız şimdi? Anlamıyoruz ki beladayız da Bela nedir? Biz ancak borçlandık, işler kesat gitti Araba çalındı, onu bela diyoruz Allah bel belayı dinimize vurdurmasın Amin. Çocuğun kafasını kapatamayacaksın 15 yaşına kadar Ha kapatırsın da Mecbursun erkeklerin arasında başını Açtırma Siz bunu bela saymıyorsanız deme hiç hiçbir bela bilmiyorsunuz Ne olacak bu ya? Şu millete bu yapalım ya Karısının, kızının, çoluk çocuğunun başını açılmasın diye Kurtuluş savaşı vermiş millete ya Kurtuluş savaşı vermiş ya Bir e, e yani çarşafına dokunduğun zamanda Savaş başlatmış sütçi imamların Efendim e, Nene hatunların Torunlarına bu yapılır mı ya Çoluğu çocuğu açacaksın Erkeklerin içine sokacaksın E, e şimdi bu beladır arkadaşlar Bela Allah kaldırsın inşallah Allah yöneticilere insaf versin hayırlı bir çözümler ürettirsin fazlu keremiyle ne belalarda önümüzde ne var bilmiyoruz gelen geçeni arattıracak burada her gelen gün geçenden daha şerli olacak rabbinize kavuşuncaya kadar beklemeyin ki rahatlık beklemeyin gavur sarmış dünyayı amerika yahudi hristiyan sarmış gitmiş uğra işgal ediyor adamlara neler ediyor İmamı çıkarttılar geçen gün haberlerde Irak'tan bir imam adam diyor çevirdiler. Ve resmimi gösteriyorlar. Bu adam kim içinizde beni diyor resmini önceden çekmişler. El üstünde adam hemen beni çektiler. Sen gel. Şii misin, Sünni misin? Hiç diyor daha böyle bir şeyle karşılaşmadım. Kaç yaşına gelmişim Irak'tayım? Sünniyim neyse geç. Hapse beni attılar. 15 gün çırılçıplak soydular. Çırılçıplak şekilde bıraktılar. Dört gün hiçbir yemek vermediler. Öyle işkence ediyorlar, öyle işkence ediyorlar. Dilimi ısırıyorum diyor, dilimden kanlar akıyor bütün üstüme. Sen Yahudi düşmanı mısın soruyorlar. İlk soru diyor, sen Yahudi düşmanı mısın? Hep diyor geliyor İsrailli şeyler, diplomatlar, bizi sorguluyorlar. Ne işiniz var sizin Irak'ta? Hey, hey, ne olacak bizim durumumuz? Biz çok keyifteyiz, Allah Allah Allah. Allah bizim uykularımızı kaçırtırsın da. Geceleri bizi kaldırttırsın, duaya sarıldırttırsın Allah. Allah Müslüman kardeşlerimizi acıttırsın 6 ay adamı ne hale getirmişler Elleri böyle adamın çolak olmuş Böyle elme Yine de çıktık diyor yaşıyoruz diyor 6 ay diyor bizi böyle Gelenler 3 ay 4 ay çırılçıplak Üstüne elbise giymek bile yasak yani Durum bu Rabbinize kavuşuncaya kadar Her gelen gün Geçen günden şerli olacak İşte İslam'ı yaşamadık Doğru dürüst Müslüman olmadık, gavruları dinledik, onlara uyduk. Allah da onları başımıza musalladı. Allah vatanımıza böyle bir bela göstermese, Amin. Allah Türkiye'yi iç savaştan, dış savaştan muhafaza etse. Amin. Onun için bak, Serhat boylarında nöbet tutan askerlerimizi, emniyet görevlilerimize Allah yardım etse. Amin. Onlar vatanı muhafaza ediyorlar. Şimdi hakikaten onlar ortaktırlar bu sevaplara. Zerre kadar imanı olan ortaktır. Çünkü öbür türlü ne oluyor işte bak. Güvenliksiz ne oluyor? Askerin olmasa Ne oluyor? Adam girdi, her tarafı işgal etti. Ama Allah muhafaza tabii bunlar. Şimdi İran'a aynısını yapmak istiyor, Suriye'ye yapmak istiyor. Allah fırsat vermesin. Hayır. Gazze'ye her gün. Gazze'ye giriyor Filistin, o Müslüman Filistinliler. Nasıl dayanıyorlar, nasıl direniyorlar maşallah. Söz vermişler, 3 senede bir çocuk doğuracağız diye. Hepsi doğuruyorlar, Allah sayılarını artırsın. Hayır. Yahu dibah edemiyor bunlarla. Başka bir millet olsa çoktan işleri bitmişti. Maşallah hep doğuruyorlar. Müslüman, onlar çok doğursun. Onlar mübarekler. Bol bol çocukları oluyor. Silme genç. Allah. Her gün bu kadar şehit veriyorlar. Yine de maşallah Allah sayılarını artırıyor. Amin. He. Öğleniyorlar. Cihat şuuru var onlarda. Çünkü işgal altında. Zor. Zor. Ya. Zor arkadaş. Kıyamete yakın Mayıs yağmuru gibi belalar yağacak. Adam diyor arkadaşının kabrinin üstüne yatacak. Keşke ben burada yatsaydım. Öyle belalar olacak diyor. Ama inşallah efendimizlerimizin imetiyle bu ilimler, bu medreseler iyi emreder, kötülükten ne eder, vaaz eder, davet ederseniz Allah duanızı kabul eder buyuruyor. O zaman belaları üzerinizden kaldırır fazluk Keremiyle evet. Enes muazib ne Enes oldu Allah'tan rivayet edilen bir hadis şerif okuyayım yemse. La tezal el ümmetu ala şeriatin hasene ma lem tezhar <gülüyor> 3 Üç şey çoğalmadıkça ümmetim güzel şeriatta daim olacaktır. Üç şey belirirse güzel düzen İslam şeriat düzeni bozulmuş olacak. Yani insanlar onu bozmuş olacaklar. Bakın. Ma lem yukabu minhumul ilim. Birincisi ilim alınmadıkça İslam ilmi şeriat, Kur'an, sünnet, fıkıh ilmi alınmadıkça ümmetim doğru yolda gider diyor. Ama ilim alındı mı yoldan çıkar diyor. Maalesef ilim alındı. Alındı. İlim diye bir şey yok. İlim nasıl alındı? Millet geceliğin evde uyurken kalbinden alınmadı. Sabaha kalktı da hocalar birden sıfır cahil zır cahil olmadı. İlim nasıl alındı? İnni Allah la al Allah ilmi diyor milletin kalbinden göğsünden söküp çıkarıp çekip almaz sen hocasın ilim tahsil ettin Allah seni cahil edip de bir de baktın sabaha hiçbir şey bilmiyorsun öyle yapmaz ilim diyor alimlerin hocaların ölmesiyle alınır Alimler öldükçe Efendiler çok vennec mi ida heva Düşen yıldıza yemin ediyorum diyor Allah. Tefsirlerde ne diyor? Ölen alime yemin ediyor Allah. Bir alim öldü. Möbtül alim ke mebtül alem. Bir cihan öldü. Bir alem öldü. Bir yıldız düştü gitti. Oğlu kendi kadar da alim olsa diyor. Yine onun yerini dolduramaz. Çünkü oğlunun da kendi yeri vardır. Kendi boşluğunu dolduruyor. Babasının yeri ne oldu diyor? Boş kaldı diyor. Efendim Hazreti kaç kere bunu? Bu manayı verdi buraya. Demek ki hatta izalem bık alimen alimler bite bite bite ne kadar azaldığı farkındasınız. Birkaç kişiden bahsediliyor artık. Şahsılara indiş fırka fırka cemaat cemaat hocalar var iken alim kalmayınca itte kadar ruhu cehala insanlar cahil cahil adamları lider seçecekler. Adam birini başına baş seçmiş, cahil. Kendine yönetici seçmiş. Cahildir. İstişare heyeti seçmiş Cahildir. Peki nasıl Olacak cahile tanışsan sana ne fikir verecek Ayet bilmez hadis bilmez Gazeteden romandan sana fikir mi verecek Bu kadar insandan Birçoğu ehli sünnet bir alime Soru sorma imkanı bulamıyor Sordukları kanalların birçoğunda Sapık sapık insanlara Soru soruyorlar onların da verdikleri cevaplar Onları saptırma Yetiyor artıyor Helala haram diyor, Haram helal diyor işte ilim alınmadıkça ümmetim güzel yolda gider. İlim gitti mi? Onun için Efendi Hazretlerimiz yeniden bu ilmi canlandırıyor inşallah. Bak, yeniden bitmiş olan bir şeyi parlattı. Hiçbir şey yoktu. Medrese yoktu. Bir vilayette bir hoca gönderemiyorlardı. Şimdi elhamdülillah her yere bir, bir hoca yetişip göndermeye başladı. Mübarek yeniden dini tecdit ediyor. Müceddit bu asrı müceddidi mübarek zat. Nasıl himmetiyle dünyayı yeşertiyor görüyor musun? Neyle? İlim, ilim, ilim. Hep ne diyor? İlim. Kümes kadar olsun diyor iki talebe mutlaka ilim tahsil edin. Böyle diye diye senelerdir maşallah dünyayı bütün medrese yaptı. Ya yine bir elhamdülillah yine bir ilerleme İslam'da görülüyor inşallah. Vektofii in veled zina. Zina çocukları çoğalacak diyor. Zina çocukları çoğalmazsa Ümmetim güzel yolda gider ama veled zina çoğalırsa Ümmetimin yolu bozulur diyor. Veledi zina ne kadar çoğaldı? Oho Adam diyor ki ben diyor felancadan çocuk yapacağım diyor ya. E, evli misin diyor yok. Açıkça şimdi artık evli olmadığı kişilerden çocuk yapanlar reklam yapmaya başladı. Bunu meşrulaştırıyor çocuk yapmayı meşrulaştırıyor. Diyor şimdi babası bu olsun diyor belli olsun işte tamam diyor. Ama o babası da senin kocan mı değil. <gülüyor> ne eder diyor canım. Babası belli çocuğun diyor. Allah Allah. Böyle bir zina, veledi zina çoğalınca bereket kalkar. Nikahsız nesiller döller türede. Adam karıya talak veriyor. Boşuyor. Yine karıyı bırakmıyor. Ondan doğan çocukta ne oluyor veledi? Zina. Adam akşama kadar imana mukaddesi Allah'a kitaba sövüyor. Tövbe ya Rabbi. Karıya diyor senin dinine imana diyor. Tövbe ya Rabbi. Sakallı adam, sakallı hacı Hacı adam diyor, bizim bir hoca hocaefendi anlatıyor bana geçen gün Bir şeriat mahkemesi kurduk diyor, toplandık orada diyor Kim haklı kim haksız, gelin damat falan Fetva verecek hocalar diyor, adam diyor karısının dinine sövdü diyor bizim yanımızda Bir tutam sakalı var E gitti nikah, mürtet oluyor zaten, dine sövdü gidiyor, kitaba sövdü gidiyor e Nikah, iman gidince nikah gidiyor, ondan sonra o karı nasıl geri gelecek? Ondan doğan çocuk oluyor veled Yani veled mefumu mefhumu çok geniş. E bunlar çoğaldıkça da ortalıkta hayır bereket, nesep, soy kalmıyor. Ve zor afimus Bir de bu sövüp sayanlar çoğalacak diyor. Şimdi nasıl? Selamun aleyküm yerinde. Selamun aleyküm kalktı şimdi sövüp sayma var. Bunlar kimdir soruyorlar. Neş'ün yekunûne fi ahiriz zaman Kıyamete yakın bir takım döller Türiyecek diyor. Tekun tehiyyetûn beynûn bidâ telâgut Telâ'unû. Karşılaştıkları zaman Nasılsın Allah velânı veresce? Öbürü hay Allah lanet etsin sana falan. Şimdi de ona göre ben şimdi müstehcen olacağı için Söyleyemiyorum. Ee, yeni yeni telafuzlar Sövme ve Lanetleşme lafları çıkmış. Yeni şeyde dilde şu anda Böyle Esselamu aleyküm ve selam Dermiş gibi, ekmek, peynir gibi ne yapacaklar birbirine? Sövüp sayacaklar diyor Selamlaşmaları lanetleşme olacak diyor Aynen o Ta o zaman diyor ki Mısır'daki fellahlar Efendim bu Bir takım milletleri 200 sene evvel Berzenci Hazretleri diyor ki Selamdan evvel diyor Selamdan evvel karşılaşır karşılaşmaz Sövüşürlerdi diyor, 200 sene evvel birbirine lanet ederler diyor selam da vermeden geçip giderler inna lillahi ve inna diyor cenaze çıkmış gibi mübarek adam Allah'a sığınıyor yani 200 sene evvel yazılmış bu kitap. Şimdi selam kalkmış işte yerine böyle bir takım laflar almış. Bu da belirgin hale gelirse ümmetim güzel yoldan çıkar diyor. Tabi genel manada ümmetin güzel yoldan çıktığı kesindir. Kimse ümmetin bir milyar, bir buçuk milyar Müslümanın doğru yolda olduğunu söylemeye yetkili değildir. Çünkü ümmet doğru yolda olsaydı bugün bu rezalete düşüp de bu Yahudinin, bu Hristiyanın işgali altına girmesi mümkün değildi. Demek ümmet genel manada güzel bir yoldan çıkmıştır. Ancak azınlıkları, ümmet içerisinde bir takım azınlıklar, siper gibi, paratonel gibi işte gelen yüklü belaları def edecek Allah'ın dostları ve cemaatleri vardır. Bunlarla işte Yani senin anlayacağın güneş Bulutun arkasına gitmiştir Seralarda meralarda bir şeyler Yetiştirilmeye çalışılıyor yani. Onun için Ama efendim babamız derdi Peygamberlik nuru uzaklaştıkça milletinden soğuyor serinliyor Ve lakin derdi Şuna benzetirdi o da çok güzel Tabi Güneş yazın Mahsul verdirdiği zaman O mahsul nasıl olur bol olur çok olur, tatlı olur, lezzetli olur, ucuz olur. Çünkü çok olduğu zaman mevsiminde bir mal ne olur? Ucuz olur. Şimdi o Resulullah'ın zamanıydı sallallahu aleyhi ve sellem. Güneş vardı. Yani 20 senede Nuh aleyhisselam 950 senede 80 kişi yetiştirdiği bile rivayeti var. 8 kişi rivayeti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 senede 124 bin sahabe yetiştirmiştir. Yani bu onun tabii büyük bir bereketidir. Tabii bu ümmetin de bereketidir. Tarlada mümbit bir tarlaya çarpmıştır yağmur. Ama o zamanda böyle. Şimdi ne diyor? Bu ahir zamanda diyor adama şu duvarın arkasına geçsene diye Ebu Bekir sıttık gibidir diyor. Yani bu zamanda iş zorlaştı ama ücret pahalılaştı. Ne gibi? Şimdi güneş olmadığı zamanda nerede yetiştiriyorsun mahsulü? Serada. Peki serada yetişenin güneş mahsulü gibi tadı tuz oluyor mu? Olmuyor. Ama pası pahalı oluyor. İşte şimdi bizim hakikaten sahabe gibi tabiin gibi tadımız tuzumuz yok. O kalitede adam değiliz belki ama zamanımız itibariyle pahalıyız yani. Çünkü neden? Yok. Seralarda yetişen gibi bu cemaatler işte Üstadımız Hazretlerinin yetiştirdikleri seralarda yetişen gibi, tabi Resulullah'ın yetiştirdiği sahabe gibi olmaz o tadı tuzu bekleme güneş meyvesi değil bunlar ama yine de değeri fazla onun için diyor elli sıttık kadar eder Ebu Bekri sıttık gibidir diyor çünkü bu zaman zor zamandır inşallah sizler bu zor zamanın adamlarısınız Allah Teala yolunda devam sebat versin Amin. ve böylece inşallah bütün insanların hidayetine sizi vesile etsin inşallah Amin. Subhan Rabbi al-Ali rabbil ilah al-Malik. Hamdulillah Rabbi al-Ali min us-salatu as-salam ala siedi al-Mursalin. Muhammedu al-Ali. Ussalam biyajma'in. Allah minnana shaluk al-Jannah. Vmaqarabilliyamu wa'lli muamel. Amin diyanlerin arjimdenazade ilhamin. Allah minnana shalukat tamam el-ni'mah ve tamam el-afiyah ve husna el-ghatima. El-Fatihah. Bismillahi al-Rahman al-Rahim.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 Hayayırlma oldu aleyhim öyle